1432 bütün İslam dünyası için ümmeti Muhammed'e, vatanımıza, milletimize mübarek olsun. Cenab-ı Hak bereketler ihsan eylesin inşallah. Hicretten başlayan takvim 1431'i tamamladı. 1432 senesine geçmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak inşallah mübarek eyler. Sene on iki takvim, üç tanesi arttı ardınca, biri de ondan sonra geliyor. Bu üç ay, cenab 3 üç ay arkadan bu bir ay'a cenab Hak ayrı bir bereket veriyor. Yani fiziki bakımdan bu dört ay aynı. Bakın cenab Hak, müminlerin bol ecir almaları, Cenab-ak daha yakın olabilmeleri için bu dört ay'a ayrı bir önemlät veriyor Cenab-ak. Bu ay, bu ayla zilkade, zilhitçe, Muharrem ayları üst üste geliyor üç ay. Dördüncü ayda üç ayların başı olan başı olan cebi-i şerif olmuş oluyor. De bu billahse zilhitçe ile Muharrem aylarının ilk on günleri de çok mühim. Okunan ayette e, on gece buyruluyor ve bu on geceye Cenab-ı Hak ayrı bir ehmet verdiriyor. Bu on gecede Müslümanlar ibadetlerle, taatlerle inşallah bir terfi derecatta bulunacaklar. Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde edecekler. Efendimiz buyuruyor, Ramazan'dan sonra en sevaplı oruç Muharrem orucudur buyuruluyor. Ve bu ayın adı Şehrullah'tır. Yani Allah'ın şehri, Allah'ın ayıdır. Aşure günü Arabi ayların birincisi olan Muharrem'in 10. gününe Aşure günü denir. Zilhicce ayındaki hac ibadetinden sonra gelir. Bu akımdan dini heyecanın devam ettiren bir aydır. Muharrem'in 10. günü çok kıymetlidir. Yani önümüzdeki perşembe günü olmuş oluyor. Büyük hadiseler bu günlere tahakkuk etti adeta bazı peygamberlerin bir nevi bayram günüydü. Adem Aleyhisselam bir zelle işlediler cennette. Bir yasak meyveye yaklaştılar. Tabi murad-ı ilahi insan dünyaya gelecek, insan dünyada imtihan olacak. O zelle sebebiyle dünyaya indirildiler. Adem Aleyhisselam Hindistan'a serendi mi? Hava validemiz ciddiye bu Muharrem'in 10. günü ikisi de Arafat'ta Cenab-ı Hakk'a iltica ettiler, dua ettiler, 40 sene bir tövbe yaşadılar. Yani dünyada insan o ikisinden başka kimse yok. Cenab-ı Hak dört hayvan türü de işsanette, koyun, keçi, sığır ve deve olarak tasavvur edelim. Biri Hindistan'da hiç kimse yok, hiçbir insan yok. Diğeri de edelim, Orada da hiçbir insan yok. Ve 40 sene Cenab-ı Hakk'la ettiler. Ve bu da ümmeti Muhammed'e bir tövbe dersi oldu. Yani nasıl tövbe edilecek? Nasıl iltica edilecek? Nasıl bir gözyaşı dökülecek? Nasıl bir pişmanlık olacak? Bu Adem Aleyhisselam'da ilk insan, ilk peygamberli bir tövbenin mahiyeti sergilenmiş oldu ve bu Muharrem'in 10. günü Adem Aleyhisselam ile Havva Vadi'nin tövbesi kabul edildi yani bir nevi Adem Aleyhisselam ile Havva Vadi'nin bir bayram oldu o, o Muharrem Nuh Aleyhisselam 1000 sene ömrü vardı 50 yaşında peygamberlik geldi, 950 sene büyük bir sabır yaşadı en sonra sabır 950 sene sonra tükendi. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Na yardım et dedi. Enni mağlubun fentasır dedi. Cenab-ı Hak bir ona bir gemi yaptırdı. Bu gemiye muhtelif hayvanlardan çiftler aldı. Ve bu gemi 6 ay dolaştı. Cudi Dağı'na indi sular çekildi. O günde birikmiş olan kalan zahirelerle bir yemek pişirildi. Onun adına aşure denildi. Ve bu da bize bir Nuh aleyhisselam ve gemileri bir bayramdı. Ve bize de bir bu sabır dersi. Yani Nuh aleyhisselam 950 sene sabretti. Anı 950 sene sonra enli malubun fentasir dedi. Demek ki biz ne kadar sabredebiliyoruz? Ve bu sabrın neticesinde Cenab-ı Hak onlara büyük bir Nuh Aleyhisselam'a ve müminlere büyük bir selamet ihsan eyledi. Zira Cenab-ı Hak sabredenlerle beraber, beraber olduğunu bildiriyor. Sabredenlerin müjdeler bildiriyor. Cennette sabır yok. Sabır dünya, imtihan dünyası olduğu için sabır dünyaya ait. Velhasıl bir sabır dersi alıyoruz oradan. İbrahim Aleyhisselam o da malını Cenab-ı Hak yolunda infak etti. Halil İbrahim bereketi oldu. Canını ateşe atmaktan bir huzur içinde canını Allah için ateşe atmaya razı oldu put, putperestlere karşı. Cenab-ı Hak da o ateşi bu on Muharrem günü Gülistan'a çevirdi. Ey nar, ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol buyurdu. Ve bu da bize dost olabilmenin bir dersini veriyor. Nasıl da İbrahim Aleyhisselam canını malını Allah yolunda bezdetti ve cömertçe sarf etti. En son kendisinin devamı olan İsmail Aleyhisselam'a bir kurban etmeye kararlamıştı. En gökten bir koç indi. O şekilde Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a selam dedi. Selam İbrahim'e dedi. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırız buyuruyor. Demek ki bu da bir dos olabilmenin İbrahim el bir dos olabilmenin bayramı. Musa el yine bu 10 Muharrem'de çileler peygamberidir Musa el Firavun'un sarayında büyütüldü. Arkadan Medyen çöllerinde garip ve yalnız kaldı. Öyle bir hal oldu ki, Ya Rabbi dedi, senden gelecek en ufak bir yardıma muhtacım dedi. En ufak bir bir hayrı muhtacım dedi. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen peygamberlerdendir ve bir çileler peygamberi. çileler dersi veriyor. Çilelerden nasıl bir fedakarlı bir kurtuluş. Bir de bir fedakarlığı izah ediyor hayata. O da bu on Muharrem'de Firavun kavminin, Beni İsrail kavminin Firavun'un şerrinden, zulmünden kurtulduğu bir gün olmuş oluyor. Yani Kızıldeniz'de boğulduğu gün oluyor. Eyyub Aleyhisselam Varlık vardı Evlatlar vardı Sıhhat vardı Bir sel geldi varlıklar gitti Bir deprem oldu Zelzele oldu 20 küsur evladı gitti Aynı anda Sıhhat gitti Memleketinden tard edildi Hep bir sabır ve şükür halindeydi O Muharrem, Eyüp Aleyhisselam'da hastalığından kurtulduğu gün olmuş oluyor. Cenab-ı Hak nimel ab diyor. Onu güzel bir kuldu Eyüp diyor. Hatta hanımı Rahim Atun sen peygambersin, dua et. Bu iptilalardan kurtul dediği zaman hanım dedi, ben dedi 80 sene saat ömrü yaşadım dedi. Şurada hastalık ömrüm benim kaç seneki dedi. Hangi yüzle ben dua edeyim dedi. Kendim için dedi. Nefsime ait dedi. İşte Ayet-i kerime de ennat ya Rabbi sen erhamur rahiminsin, merhametlerin en merhametlisin diye dua etti. Eski bütün kaybettiği şeyler Cenab-ı Hak yeniden iade etti. Ve bu da bir sabrın mükafatını görüyoruz. Ve ne güzel bir kul olabilme ve bize de bu Übale Sallam'ın 10 Muharrem'deki o kurtuluşu bize bu sabır ve şükrün verdiği bir mükafatı gösteriyor. Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Ramazan'dan sonra hangi o ayda oruç tutmamızı emrederseniz Efendimiz de Muharrem'de tut zira onda öyle bir gün vardır ki bir kavmin tövbesi o günde kabul oldu. Aynı şekilde başka kavmin tövbeleri de Allah bugün de kabul etti. İnşallah bizlerin de tövbelerini Cenab-ı Hak inşallah bu 10 Muharrem'de bir fırsattır, bir lütuftur. İnşallah Cenab-ı Hak bizim de tövbelerimizi kabul eder. İnşallah seherlerimizi büyük bir ihyalinde ikmal ederiz. Bu 10 Muharrem'de Beni İsrail Yahudiler de oruç tutuyordu. Onlar dediler ki Musa Aleyhisselam oruç tuttu bugün. Firavun kahroldu. Oruç tuttu bir şükrâne olmak üzere. Biz de oruç tutarız dedi Yahudiler de. Efendimiz buyurdu ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Efendimiz benzememek için tasavvurlu yani ibadette bile benzememek. Yani daimel İslam şahsiyet ve İslam karakterini tevzi edebilmek 9 ve 10 günleri oruç tutun buyurdu. Yani 9'un da tutulmazsa 11'inde tutmak. Bu şekilde bir ibadette bile bir muhalefet etme, daima İslam şahseti ve İslam karakterini koruyabilmek.